Suriyeli bir kardeşimiz anlatıyor. Diyor ki ee, gerek yok ufak buradan idare ederiz ya. Diyor. Bulunduğumuz semtte diyor cami yoktu diyor. Toplandık ee, semt sakinleri mahalle sakinleri. Dedi ki ya falanca falanca yerde bizim semtimizde zengin bir adam var. Gel gidip kapısını çalalım bu adamdan yardım isteyelim cami yapması için bize yardım etsin diyor. Toplanmış birkaç arkadaş işte Müslüman. Gittik diyor kapıyı çaldık diyor. Adam dışarı çıktı diyor. Ne istiyorsunuz dedi diyor. Vallahi işte biz mahalle sakinleriyiz işte sen sakinleriyiz. Burada mahallemizde mescit yok, cami yok. Bir cami yaptırmak istiyoruz ama imkanımız da yok. Bu hususta senin yardımına İhtiyacımız vardır. Bize cami yapılmasına yardımcı olmanı istiyoruz diyor. Bu da şeymiş yani, yani Allah'tan uzak yaşayan birisiymiş. Aç elini demiş. Adam da gayri ihtiyarı elini açmış öyle, avucunu sahnesine. Olanca tükürüyün içine balgamıyla beraber elinin içine tüm diyor bırakıyor. Yani biz olsak ne yaparız hocam? <gülüyor>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 Soğuk sular dökülmüş gibi buz kesili Cami benim hesabıma yapılacak diyor. <gülüyor> ya o bir davranışı bak davetçi üslubu dedi ki hani gadaplanmamak, hiddetlenmemek. İşte o orada o karşılık verseydi cami yapamazdı. Ama o hareketi adamın gönlünü fethetti. Cami benim hesabıma yapılacak dedi. Yani böyle güzel üslubu sözümüz de var. Derler Deli, deliler, derler ki, tatlı söz yılanın deliğinden dediğinden Yani Gerçekten tatlı sözlü olmak çok büyük şeyler kazanır. E, o güzel ahlakıyla mesela o adamın hidayetleri de tabii. tabii. Yani radıyallahu aleyhi ve sellem yani, yani radıyallahu aleyhi diyor ki, bunu savaşa gönderdiğin zaman, diyor ki o savaş, savaş sahasına gittiğin zaman diyor, dimdiktir diyor. Yani böyle bizimle savaş sahasında biliyorsunuz nasıl olmalı çok patik olması gerekiyor böyle düşmana karşı ezik bizi olmayacak yani böyle eğik ne falan filan o şekli falan yok sırak olmayacak böyle gövşek olmayacak ayak ayak uzan düm dur diyor tamam mı ve onlara diyor üç şey sun diyor bir İslam'a girmeleri iki veya da cizye vermeleri üç veya da savaş Hemen arkaschenden zeggen, Vallahi diyor, senin sebebim ile, diyor, bir kişi hidayeti bulursa diyor, en değerli kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır. Yani kızgınlık, güç, kuvvet, kabalık, kavadarlık, memne, bu da her an için yani feth edici hareket değildir aslında. Yani düşünün, Aleyhisselatü Vesselam o üstün ahlakıyla, amcası Abu Talib'a karşı nasıl davrandı? ama yine de subhanallah o kişi doğru yolu seçmedi. Allah dileseydi onu zorla onu Müslüman ettirirdi. Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde Abu Talib'in İslam'a girmeyeceğini bildiği için tamam mı? Küfür üzerinde öldü. Merhamu kallah. Bazı insanlar diyorlar ki yani neden Allah Celle Celaluhu ona hidayet vermedi? Veya otamaz diyor ki Allah hidayet vermedi. Allah hidayet vermedi derken yani sanki adam hidayet yolunu seçiyor da Allah diyor ki yok sen hidayet yolunu tutma yok öyle değil Allah Celle Ciler, biliyorsunuz daha önceden biz hani akide de kaderde kaderin dört tane mertebesi vardı size öğretmiştik hatırlayan var mı aranızda acı kaderin dört mertebesi usta birincisi. Birincisi. birincisi neydi hadi usta allemaal verschillend. Het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het is je kunt Bunu niet zien. Ik heb het niet zien. Ik heb het niet zien. het niet zien. Ik Ik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 Sonra كتب معلمه. Ö bildi bildiğini ne yaptı? Yazdı. Yazdığını, bildiğini, yazdığını o bildiği ve yazdığı şey olmak olmasını istediği zaman ne yapıyor? El meşîa irade orada istiyor. İstediği zaman ne yapıyor? Hemen gerçekleştiriyor. Ey yaratıyor. Yani kainatı yaratmadan önce Allah Celle Celal'in ilminde Biliyor ki bu kainat böyle şekilde olacak. Ve bu kainat içerisindeki her şey, gökte, yerde ve gö göğün ara, göklerin yer arası ve yahut da yerin yerin yedi tabakasını aş aşağıya doğru yedi tabak tabakanın içinde olan her şey, denizlerde, göklerde, yerlerde, artık bitkilerden, şunlardan, bunlardan ve bu kainatta ulaşacak olan cinler, insanlar, melekler. Ve bunu cinler arasında cinler arasında veya da melekler arasında olacak olan elçiler, insanlar arasında olacak olan elçiler şeytanlar arasında elçi olacak olanlar, bütün bunlar hepsi Allah Celle Celle'nin bilgisindedir. Ondan sonra bu bilgisinde olan şey ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? Yaratmak istediği zaman yani istediği zaman ne yapıyor? Yaratıyor. Bildi. Sonra levh-i mahfuzda yazdı bunları. Levh-i mahfuzda yazdıktan sonra Allah Celle Celle'nin ne yapıyor? Hani Hadis var ya, diyor ki, eurveel me khalekul kalem, kale oktub. Ve burada tabi bu kalemin, ilk önce arşi mi yarattı, kalemin yarattı, bu alimler arasında ihtilaflıdır bu mesele. Burada diyor ki, ya Rabbi, ve Ya Rabbi, ey Rabbim, neyi yazayım ben? Ona yazıyor ya, şimdiden diyor, kıyamet kopuncaya kadar olacak olan her şeyi yaz. Ve orada Allah Celle Jalaluhum, bilgisinde olan her şey, kalem orada levh-i mahfuz'da ne yapıyor yazıyor. Her şey yaprağın düşmesi bile Allah Celle Celalü Katında orada levh mahfuz'da yazılıdır. Ve orada insanların ben o konuya getireceğim meseleyi Allah Celle Celalü o ezeli ilminde biliyor ki kim küfür üzerinde ölecek, kim iman üzerinde ölecek. Biliyor ki kim bir kişiyi ne zamana kadar kâfir yaşayacak, ne zamandan sonra İslam'a girecek. Biliyor bir kişi ne zamana kadar Müslüman yaşayacak ondan sonra kafir olarak ölecek. Bütün bunlar hepsi Allah Celle Celaluhu'nun bilgisindedir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun bilgisinde Abu Talib'in Müslüman olmayacağını bildiği için onu hürriyetine bıraktı ve küfrü seçerek küfür üzerinde öldü. İsteseydi Allah Celle Celaluhu hiç bir Resul'e ihtiyaç bulmadan, görmeden, gerek görmeden bütün insanlığı Ne yapardı? Müslüman ederdi. Evet. Ve bu savaşlara savaşlara falan hiç gerek kalmazdı. Evet. Öyle değil mi? Evet. İşte burada yani e, gerçekten e, Şahin kardeşin de o verdiği misal gerçekten çok e, yani her ne kadar yani hadisten değilse de yani gerçekten bu salih insanlar arasında bu gibi insanlar çok. Gerçekten. Ben, yani ben bunu e,